Gümüşdamlı köylüler hese karşı ayaklandı. Antalya'nın Aksağaç ilçesi Gümüşdamlı köyünde yapımı durdurularak yıkım kararı verilen hidroelektrik santral inşaatının yeniden başlaması üzerine köylüler eylem düzenledi. Gümüşdamlı köyünde yapılmak istenen hese bölgedeki su kaynaklarına ve doğaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkan köy sakinleri yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurdu.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 Her yıl 260 türden 3 milyondan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan manyaz kuş cenneti şimdi de Kuzey Avrupa ülkelerinden Afrika'ya göç eden pelikan sürülerini ağırlıyor. Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan ve Avrupa Konseyi tarafından A sınıfı diploma ile ödüllendirilen manyaz kuş cenneti geçen Mart ve Nisan aylarında teperi karabatak, gri balıkçıl, kaşıkçı gibi göçmen kuşları ağırladı. Kuluçkaya yatıp yavru yapan bu kuşları uğurlayan manyaz kuş cenneti şimdi de soğuk olan Kuzey Avrupa ülkelerinden Afrika'ya göç eden